Merhaba, ben Zeynubi Ezgikaya. Bir süreliğine programı ben sunacağım. Uygaraz esmi kısa bir süre sonra yeniden bizlerle beraber olacak. Birleşmiş Milletler Tema Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'yı orman kahramanı ilan etti. Birleşmiş Milletler Sekreterisi tarafından belirlenen jüri, 2013 yılında 30 ülkeden 47 adayın arasından Hayrettin Karaca'yı seçerek orman kahramanı ödülüne layık buldu. Hayrettin Karaca... Ödülünü İstanbul'da 197 ülkenin katılımıyla yapılmakta olan Birleşmiş Milletler 10. Orman Forumu kapsamında düzenlenen törende aldı. Kısa bir süre önce İsveçli Doğru Yaşam Ödülü Vakfı tarafından verilen ve Alternatif Nobel Ödülü kabul edilen Doğru Yaşam 10'un ödülünü de alan Hayrettin Karaca, ormanlar açısından çok olumlu bir dönemden geçtiğimizi söylemek mümkün değil. Çünkü orman ve ağaç tarımı arasındaki farkı ayırt edemiyoruz. Bu da küresel ölçekte ormanlarımızın yok edilmesine neden oluyor. Oysa orman yan yana gelişmiş ağaçlar topluluğu değil, florasıyla, faunasıyla bir ekosistemdir dedi. Karaca ağaçlandırma çalışmalarının da yaşama katkı sağlayacağını ama ormanın sağladığı ekosistemin her zaman daha üstün olduğu gerçeğinin kıyas kabul etmeyeceğini belirtti. Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı, Mersin'den Türkiye'ye giren Gdolu pirinçlerin ardından Tekirdağ'dan benzer şekilde bir ürün girişi olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Mersin'den Türkiye'ye giren GDO'lu pirinçlerin ardından Tekirdağ'da da benzer bir şekilde bir ürün girişi olduğu ortaya çıkarken Manisa'da da 8 ton pirince GDO'lu şüphesiyle el konuldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı Tekirdağ'da da bu tür ithalat yapıldığı bilgisine ulaşıldığını kaydetti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ise Mersin limanında yakalanan ve GDO'lu olarak üretildiği öne sürülen pirincin GDO'lu olmadığını, ürünün çeltik olduğunu söyledi. Bakan Akar vatandaşlarımız o pirinçleri güven içerisinde tüketebilirler. Çünkü ne Türkiye'de ne de dünyada GDO'lu pirinç üretimi söz konusu şeklinde konuştu. GDO gibi hassas bir konuda iki bakandan birbirine taban taban azıt açıklamalar gelmesini Greenpeace de protesto ederek şimdiye kadar verilmiş tüm GDO izinlerinin iptal gerektiğini belirtmişti. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'ne giren ithal pirinç üzerinde yapılan incelemelerde Kurşun seviyesinin sağlık açısından güvenli sınırın çok üzerinde olduğu tespit edildi. Bazı pirinç numunelerinin gıda ve ilaç dairesi FDA'nın belirlediği toplam tolere edilebilir miktarı 120 birim aştığı ortaya çıktı. Amerikan Kimyacılar Derneği'nin bu bulguları daha önce pirinçte arsenik bulunması üzerine ortaya çıkan kaygıları daha da artırdı. Kurşunun birçok organa ve merkezi sinir sistemine zarar verdiği biliniyor. Yüksek seviyede kurşuna maruz kalan çocuklarda ciddi gelişim bozuklukları görülüyor. Pirinç tarlalarının yoğun biçimde sulanması gerektiği için bu ürün suya karışmış kirletici unsurlardan fazlasıyla etkileniyor. Daha önce de pirinçte arsenik bulunması nedeniyle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde pirinç kullanımına yönelik uyarılar yapılmıştı. Diğer ağır metaller de sağlık açısından risk teşkil ediyor. New Jersey'deki Monmouth Üniversitesi'nde araştırma yürüten Dr. Sanangurai Songesay en yüksek kurşun seviyesinin Çin ve Tayvan pirinçlerinden çıktığını ancak alınan tüm örneklerde az ya da çok kurşun bulunduğunu belirtti. Songesay özellikle Hindistan ve Çin'de pirinç tarlalarının sulamasında kanalizasyon suyu ve sanayi su atığının kullanıldığına dikkat çekti. FDA yeni bulguları inceleyerek standartların gözden geçirilmesi için uluslararası alanda çalışmalara başlandığını açıkladı. Yeşil gazeteden Durukan Dudun'un özel haberine göre İzmir-Bergama'da yapılması planlanan Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali için acele kamulaştırma kararı çıktı. Resmi gazetede yayımlanan 2003-4488 sayılı Bakanlar Kurulu uyarınca Zeytindağ Köyü'ndeki 3 parsel taşınmaz için acele kamulaştırma kararı verildi. Acele kamulaştırma özellikle son dönemde ve ağırlıklı olarak HES'ler için sık kullanılan bir yöntem. Konuyla ilgili konuşan Bahçeşehir Üniversitesi'nden yardımcı doçent Doktor Ahmet Yayla, Acele kamulaştırma durumunda hazine kıymet takdirinde bulunup hemen bankaya para yatırarak taşınmaza el koyuyor. Taşınmaz hazineye geçtikten sonra yani ikinci aşamada da kamulaştırma kanunundaki süreci işletiyor. Acele kamulaştırma kamu yararının olduğu olanüstü durumlarda, istisnai durumlarda uygulanan bir yöntem. Yani yurt çapında ve milli güvenliği ilgilendiren özel durumlarda uygulanıyor diye bilgi verdi. Tabii ki bu kararlar için de yargı yolu açık. Hayvan Hakları Federasyonu temsilcisi Ege Sakin, kürklerin %30'unun yaban hayattan avlanma ve tuzak kurma yoluyla geri kalanının da özel çiftlik üretimlerinden elde edildiğini belirtti. Hayvanların üretim tesislerinde kürkleri zarar görmeden kullanılsın diye acımasız yöntemlerle öldürüldüğünü söyleyen Sakin, fok, tilki, tavşan, çinçila, kedi ve köpeğin kürkleri için öldürüldüğüne dikkat çekerek dünyada her yıl 50 milyon üzerinde hayvan kürkleri için katlediliyor. Geçmişte doğayla bütünleşik yaşayan insanın ısınma aracı olarak kullandığı kürk artık zenginliğin ve modanın simgesi haline geldi. Son bir iki yıl içinde ise kürk sokaktaki herkesin kullandığı bir aksesuar haline dönüştü. Haytap olarak insanları bütün kürk çeşitlerine karşı dikkatli olmaları ve sahte etiketlere aldanmamaları yönünde uyarıyoruz. Satın aldıkları şey bir başka canlının hayatına mal olmasın dedi. Türkiye Omurilik Felçiler Derneği ve Türkiye Parakendeciler Federasyonu'nun ortaklaşa yürüttüğü Engelli Üretiyor Doğa Kazanıyor projesi başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın desteğiyle başlayan projenin tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Valisi Hüseyin mutlu 20 kişiye istihdam sağlandığını kaydederek projenin önemini vurguladı. Bez torba diken engellilerden Belgin Gürbüzer, bez torbaları dikerek hem eve kapanıp kalmıyoruz hem de işe yaradığımızı hissederek maaş alıyoruz dedi.